Herkese merhaba, ben Rauf Kösemen, Açık Radyo 94.9'dayız. Sosyal fayda iletişim üzerine odaklandığımız programımız Hemzemin başlıyor. Bugün motosikletlilerin trafik güvenliği hakkında yapılmış sosyal fayda reklamları üzerine konuşacağız... ...ve dünyada yapılmış bazı örnekleri sizlerle paylaşacağız. Ortanın Damla her. şimdilerde iki aylık olan Bulut Nart Bebek ile ilgilendiği için Hemzemin'i yalnız sunmaya devam ediyorum. Canlı yayındayız, yayın masamızda Batuhan Çetinkaya var... ...bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Dokuz gün önce meydana gelen bir motosikletli kazada... ...oyuncu İsrafil Köşte hayatını kaybetmişti. Ben de bu vesileyle hemzeminde bu konuyu gündeme almak istedim. Kaza 21 Ağustos'ta olmuştu. Kadıköy'de akşam saatlerinde. Emret Komutanı'nın dizisinin Las Komutanı'nın Cemal tiplemesiyle tanınıyormuş... ...oyuncu İsrafil Köşte. Motosikletiyle bir kaza geçirmiş ve ağır yaralanmış... Ardından hastanede hayatını kaybetmiş. Haberlerde İsrafil Köse'nin motosikleti bir yasam, yaşam biçimi olarak benimsemiş biri olduğu yazılmıştı. Kaza durmakta olan bir taksinin sol kapısının aniden açılması nedeniyle meydana gelmiş. İsrafil Köse hızlı bir şekilde kapıya çarpmış ve 30 metre kadar sürüklenmiş. İngilizce'de bu kaza tipine car dooring deniyor. Türkçe'de söylemeye çalışırsak tam bir çeviri mümkün değil ama... Araç kapısına çarpma diye söyleyebiliriz bunu Türkçe'de. Biraz dikkatle, rahatlıkla önlenebilecek bir kazanın can alan bir şekilde bitmiş olmasına tabii ki üzülmemek elde değil. Ama sadece üzülmenin yetmediği, tekrarlanmaması için de bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. İşte bu yüzden bu konuda yapılmış iletişim çalışmalarından örnekleri bu hemzeminde sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz e, car dooring denilen şey yani kapıya çarpma, motosikletlinin kapıya çarpması denilen şey sadece motosikletliler için geçerli olan bir şey değil. E, bisikletlilerin de başına gelen e, kazalardan biri bu. E, özellikle sol taraftaki sürücü, e, kapının sürücüler tarafından aniden açılmasıyla e, oluyor bu kaza. E, bildiğiniz gibi motosikletler ve bisikletler dikey araçlar. Dolayısıyla daha az yer kaplıyorlar ve... İkin yandan gelen solda kalan şeridi tamamen e, doldurmak zorunda değiller. İyi bir kontrol yapılmadığı zaman e, arkada o şeridi tamamen doldurmayan e, aracın geldiğini fark etmiyor şoförler, sürücüler ve e, kapıyı açabiliyorlar. Kapıyı açtığında eğer e, belli bir mesafeden yakına geldiyse e, motosiklet sürücüsü ya da bisiklet sürücüsü kapıya çarpıyor. Ee, çarpma etkisi tabii ki mevcut e, hızın çok daha üstünde bir etkiyle sürücüyü üzerinden atıyor ve çoğunlukla da ölümle sonuçlanıyor bu kazalar. Ee, birkaç örnek vereceğiz dünyadaki sosyal fayda reklamlarından özellikle motosikletliler için trafik güvenliği konusunda yapılmış örnekler. Bizdeki UCOME yani Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne denk gelen bir kamu kuruluşu var Londra'da. ...bunun adı Londra Ulaştırma Departmanı. Ee, bir film yayınlamış, bir tür kamu spotu. Kampanyanın başlığı Think, yani düşünün. Filmi MMC Sanatçı isimli bir ajans yapmış. Ee, tam da bu Cardo Ring tipi tipi kazalar üzerine bir film, dinleyelim. The alarm that always wakes you, the face you always pull, the serial you never finish, the girlfriend you kiss goodbye, the road you've lived on for years... Film dinlemek çoğu zaman bir açıklamaya ihtiyaç duyuyor. E, İngilizce dinlediğiniz filmi ben çevirisini aktaracağım size. E, dış ses şöyle diyor. Bitirmediğiniz kahvaltı, öptüğünüz sevgili, hep aynı yerde duran araba... Her gün aynı saatte açılan fırın, köşeden karşıya geçen çocuk, park eden otomobil, bir otomobilin açılan kapısı. Sadece işe gittiğiniz o gün. Film bir motosikletlinin bir otomobilin açılan sol kapısından kaçınmak isterken kayarak bir direğe çarpmasıyla bitiyor. Ve ardından ekrana kazaların büyük çoğunluğu evinizin üç mil çapında gerçekleşiyor. Bildiğiniz yollarda da bilmediklerinizde olduğu gibi dikkatli kullanın yazısı geliyor. İkinci örnek... Bu yıl yapılmış. Şehir Road, Yolları Paylaşıyoruz başlıklı bir kampanyadan. Kampanya, Make of South Australia yani Güney Avustralya Trafik Kazaları Komisyonu tarafından yapılmış. KVP Advertising isimli bir ajans yapmış kampanyayı. Dinleyelim, daha sonra çevireceğim ve üzerine konuşacağız. All sorts of people use our roads every day and every night. They're not just pedestrians, drivers or cyclists. They're people. People just like you. And just like you, they're human. They're not perfect. None of us are. Not even you. Film, yolda otomobil kullanan sürücülerin... ...duruf etrafa baktığı ve yoldan geçen motosikletlileri... ...izlediği sahnelerin arda arda getirilmesiyle oluşturulmuş. Ee, çok dramatik bir örgüsü var. Ee, işte güzel bir ışık ama gerçekçi bir e, trafik görüntüsü var. Şöyle diyor filmde... ''Yollarımızı her türden insan kullanıyor.'' Her gün ve her gece. Onlar sadece yayalar, şoförler ve kamyonculardan ibaret değil. Onlar da diğer insanlar gibi, aynı sizin gibi insan. Mükemmel değiller. Hiçbiriniz değil, hiçbirimiz değiliz. Siz bile mükemmel değilsiniz. O nedenle birbirinize dikkat edin. Bir dahaki çıktığınızda yolu kimle paylaştığınızı düşünün diyor. Burada görüntülerde çeşitli motosikletlilerin yola çıkışları, yoldaki seyirleri, yavaşlamaları, hızlanmaları... Gibi görüntüler görüyorsunuz. Bu görüntülerin üzerine düşmüş bir sesle e, anlatıyor. Programımızın sekizinci dakikasına girerken bir şarkı molası vermek istiyoruz. Bu tatsız e, kaza e, üzerine veya trafik güvenliği üzerine konuştuğumuz konuda belki birazcık e, hafifletebiliriz diye düşünüyoruz. Ele aldığımız konu Musa trafik güvenliği ama bir başka iki tekerlekli araç üzerine yapılmış neşeli sayılabilecek bir şarkı dinliyoruz. Queen'den geliyor Bicycle Race. Bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my White, I say Bart, I say Bain, I say shot I say him. man, George was never my scene and I don't like Star Wars, I say Rose, I say Royce, I say God, give me a choice, I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Van, Frankenstein or Superman, all I wanna do is hide. Wait. Açık Radyo 94.9'da hem zeminde ben Deniz Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Yayın masamızda Batuhan Çetinkaya var. Canlı yayında motosikletlilerin trafik güvenliği üzerine dünyadan örnekleri konuşmaya devam ediyoruz. Birkaç on yıl önce İngiltere hükümeti trafikte daha yoğun hale gelmiş bulunan iki tekerlekli araçlara dikkat çekmek için Bike başlıklı bir kampanya yapmıştı. Bu kampanyanın anahtar görseli, ...avucunu açarak düzleştirmiş bir yatay elin üzerine gelen bir dik eldi. İngiltere bugüne kadar bu konuda yaptığı kampanyalarda bu başlığı değiştirmedi. Ee, değiştirmedi. Ancak şimdilerde kısalttı, Think olarak kullanıyor bu başlığı. İşte üçüncü örneğimiz bu başlığı taşıyan bir filmden, birçok filmden biri. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2006'da yapılan bu film Tink, Düşün başlığını taşıyor. Film bir motosikletliyi görmek için kavşaklarda ne kadar süreyle durmamız gerektiğine odaklanmış. Bir yan yoldan ana yola etrafını yeterince kontrol etmeden çıkan bir sürücüye yandan çarpan bir motosikletlinin görüntüsünü izliyoruz. Film izleyicilere kaza sonrasında sürücünün araçtan inerek yaralıyla karşılaşmasını ve kaza anında yandan çarparken motosikleti görmesini bir kez daha gösteriyor ve soruyor. Görebilmeniz için bir motosikletin ne kadar yakınızda olması gerekir? Burası mı? Burası mı? Yoksa burası mı? diyor. Ve her burası mı dediğinde motosikletin çarpma anı ya da e, çarptıktan sonra sürücünün e, yolda yatarkenki görüntülerini görüyorsunuz. Sonra ne yapmamız gerektiğini gösteriyor bize. Bir kavşakta sola bakın, sağa bakın, tekrar sola bakın. Düşünün, motosikletler için biraz daha uzun bakın diyerek bitiriyor. Filmi dinleyelim. How close does a biker have to be before you see them? Here, here or here. At a junction, look, look, then look again. Think, take longer to look for bikes. Evet, düşünün diyor. Dördüncü örneğimizde akılda kalıcı bir müzik var ve düşünmenizi kolaylaştıracak bir takım görüntüler kullanılmış. Birçoğumuz farkındayızdır ama ben yine de söyleyeyim... ...iletişimde iyi ve akılda kalıcı bir ezgi sandığımızdan daha önemli. Önce dinleyelim sonra üzerine konuşacağız. much. Evet akılda kalıcı bir müzik içerdiğini söylemiştik. E, beni tanırsan diyor, e, kim olduğumu bilirsen daha farklı yaklaşırsın diyor. E, bir otomobil sürücüsünün yollarda gördüğü çeşit çeşit motosikletler var bu filmde. Çok güzel yapılmış bir film gerçekten. Her birinin üzerinde sürücülerin isimleri ve hikayelerini bir iki kelimeyle özetleyen... ...çeşitli tasarımlarda büyük neon tabelalar var. Şöyle düşünün hani e, bir takım otellerin ya da eğlence yerlerinin üzerinde... ...yanıp sönen ışıklardan oluşmuş yazılar vardır. Burada ya kadroyu ya içeride neyin olduğunu anlatan e, metinler görürsünüz. Kısa metinler, başlıklar görürsünüz. Tam da öyle... Bir motosikletli bir yerden bir yere gidiyor ama arkasında böyle bir tavus kuşunun kuyruğu gibi açılmış. E, üzerinde de kendisiyle ilgili bilgilerin olduğu bir e, şey taşıyor. Mesela şöyle yazıyor. Dave diyor. New Dad. Yani Dave yeni baba oldu. Ee, Nick ve Helen internette tanıştılar diyor. Tom yeni emekli oldu. Çok heyecanlı yazıyor üzerinde. Yani insanlar hikayeleriyle beraber yollara çıkıyorlar. Bize diyor ki eğer bu hikayeleri bilirseniz başka türlü bakarsınız bize. Biz de sizin gibi insanız. Motosikletleri kullananların da hepimizin gibi... E, ...kullananların da hepimiz gibi hikayeleri olan birer insan olduğunu... ...o nedenlerle otomobil e, sürücülerin... ...sürücülerinin yollarda daha düşünceli olması gerektiğini anlatıyor film. Ekrana düşen motosikletleri görebilmek için... ...daha uzun süre bakın çağrısıyla bitiyor. Bir önceki kampanyada da bunu görmüştük. Yani düşünün onları görmek için ne kadar zamana ihtiyacınız var diye soruyordu... ...bir önceki örnek kampanya. Ee, başlığı Named Riders. Türkçe'de biraz yaratıcı bir şekilde söylersek motosikletlinin adı var. Ee, yine İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptırdığı bir film bu. Reklam ajansı About Meat Vickers' bir video London. Yaratıcı, akılda kalıcı ve çarpıcı bir film... Müziğin etkisi çok güçlü. Tekrar seyredilebilme... E, ...biz buna işte yeniden seyirlik değeri diyoruz teknik olarak. Yeniden seyirlik değeri var. E, stopper efekti yani durdurucu etkisi de güçlü. Ne seyrediyorum ben bir dakika diye kafanızı kaldırıp... ...ne olduğuna bakmayı e, sağlıyor. E, daha da önemlisi sağlam bir felsefi derinliği var. Yani insanların hikayeleri dediğiniz hikayeleri... ...gözünüzde çok daha kolay canlandırmayı sağlıyor. E, özdeşleştirme... ...yeteneği var. Yani siz burada gördüklerinizi... ...muhtemelen siz de zamanında... ...yaşamıştınız. Yani birileriyle siz de tanıştınız. Bir gün emekli olacaksınız ya da oldunuz. Ee, baba oldunuz ya da... ...anne oldunuz. Ee, sonuçta bu o motosikleti... ...bu aracı kullanırken de üstünde... ...bu kimlikle yer alıyorsunuz. Ee, bütün bunlarla da kolayca... E, ...özdeşleşmeyi sağlıyor. Ee, güçlü bir film... ...yani <gülüyor> dediğim gibi akılda kalıcı... ...yaratıcı, çarpıcı daha ne olsun yani... <gülüyor> Beşinci örneğimiz vice versa yani tersine başlığını taşıyor. Yaratıcı bir çeviriyle söylersek ters yüz diyebiliriz. Kampanyayı bildiğim için söylüyorum birebir çevirisi bu değil ama. "Takvik" yani Victoria Trafik Kazalarını Önleme Komisyonu tarafından Graham Melbourne Reklam Ajansı'na yaptırılmış. Film otomobil sürücülerini bir motosikletlinin yaşadıklarını düşünmeye ...anlamaya ve kendilerini onların yerine koyarak trafiği onların gözünden görmeye davet ediyor. Şu ana kadar gördüğümüz bütün filmlerde böyle bir şey var. Yani onları düşünün, onlar e, kimdir, bakın anlayın. E, onları, Onlarla özdeşleşin diyen e, bir tema işliyor bütün e, izle, incelediğimiz kampanyalar. Bu kampanya bu özdeşleşmeyi çok daha ilginç bir şekilde yapmış. Bir tür bilim kurgu gibi trafikte karşı karşıya gelip... Araçlarından inerek birbirlerinin yerine geçen bir otomobil ve bir motosiklet sürücüsü izliyoruz. Geliyorlar, yolun ortasında duruyorlar iki araç karşı karşıya. Birbirlerine doğru yürüyorlar ve birbirleriyle iç içe geçip yer değiştiriyorlar. Artık otomobildeki sürücü motosiklet aksesuarlarını giymiş, koruyucu aksesuarlarını giymiş bir e, adam haline gelmiş. Diğeri de otomobilde. Ama filmin devamını o koruyucu aksesuarları giymiş e, daha önce otomobil sürücüsü olan... ...kişiden izliyoruz. Dış ses bize şöyle diyor. Onun ayakkabılarını giyin. Bu bir deyim aynı zamanda. Onun ayakkabılarını giyin. Yani kendinizi onun yerine koyun demek bir. İngilizce bir deyim. Türkçe'de e, birebir böyle bir şey yok ama. Onun ayakkabılarını giyin. Kendinizi onun yerine koyun. Trafik yoğun. İnsanlar dikkat etmiyor. Gördünüz mü diyor. Güçlü, yaratıcı, düşündürücü... ...ve insanın vicdanını gıdıklayan bir film. Dinleyelim... ...belki üzerine biraz konuşuruz ya da bir sonraki örneğe geçeriz. Oh, <gülüyor> Busy road. Busy road. Truck behind. Road surface changing. changing. Car turning ahead. Is so you gonna pull out? I'm Give me room. Traffic slow. That oh, my lane's clear. Plenty room. <laughs> yeah. Şu ana kadar verdiğimiz örneklerde belli bir sıra izledik. Farkındaysınızdır belki. Ee, öncelikle farkındalıkla başladık. Yani onların da trafikte olduğunu düşünün diyorlardı. Ee, araç, otomobil sürücülerine. Motosikletliler de trafikte. Bunu bilin, bunu düşünün diyordu kampanyaların bir kısmı. Sonra arkasından kendinizi onların yerine koyun. Empati kurun. İçerikli kampanyalar e, üzerine konuştuk veya filmler üzerine konuştuk. Farkındaysanız hep otomobil sürücülerine yönelik mesajlar var. Çünkü aslında motosikletlilerin ya da iki tekerlekli araçların genel olarak trafikteki yoğunlaşması otomobillerin alanlarına girmesi olarak algılanıyor. Bu doğru değil. O yollar bütün motorlu araçlar ya da motorsuz sürücü şeyiyle gücüyle giden bisikletlere ait yollar ama... İşte bir e, otoyolun kendi doğal dinamiği üzerinden bakınca onlar otomobillerin alanı gibi gözüküyor. O zaman motosikletlileri otomobillerden korumak e, veya otomobillerin insafını e, insafına bırakmaktan e, imtina etmek önemli hale geliyor. E, ne yapıyorsunuz? Otomobil sürücülerini uyarıyorsunuz. Bakın motosikletliler trafikte var, motosikletliler de insan, onların da hikayeleri var. Sizin gibi insanlar onlar, sizin gibi hata yapabilirler ya da zaten hani hataların dışında fiziksel durumları yüzünden sizin kadar koruma altında değiller. Onların üzerinde bir karoser zırhı yok. Yani bir otomobil gibi çelik koruma altında değiller. Bedenleri onların karoser ya da otomobil kasası olarak görev yapıyor filan diyen birçok şey görüyorsunuz. Şimdi duyar gibi otomobil sürücülerinden dinleyenler varsa ya peki otomobil şeylerin, motosikletlilerin hiçbir suçu olmuyor. Onlar hiçbir hata yapmıyor. Asıl sorunlar onlar falan diye. Çünkü çoğu zaman bunları dinliyorum e, sürücülerden. E, yapıyordur muhtemelen. Ama bu kampanyalar genellikle başat olana yani problemi çözecek olana odaklanırlar. Problemin çözümü de trafikteki e, ana e, şeyi oluşturan, gücü oluşturan motorlu e, otomobillerin daha doğrusu dört tekerlekli araçların... E, motosikletlilere karşı ile belirleniyor. E, ama yine de son örneğimizi tersinden vereceğiz. Şu ana kadar otomobil sürücülerini motosiklet sürücülerine karşı, biraz İngilizce söylersek, driverları riderlara karşı daha saygılı ve dikkatli olmaya ve onların da trafikte olduğunu unutmamaya davet eden e, filmler üzerine konuşmuştuk. Altıncı örneğimiz, motosikletlilerin yapabileceği hatalara odaklanmış. Bu filmde Uzman bir trafik polisinin yavaş çekimde izlediğimiz bir kaza üzerine yaptığı analizi izliyoruz. Arka plandaki kaza görüntülerinin üzerine konuşan polis ekrana bakarak şöyle diyor. 60 kilometre hız limiti olan bölge. Evine gitmekte olan bir motosikletli. Bizim işimiz onun evine hiçbir zaman ulaşamamasının nedenlerini araştırmak. Yere temas eder etmez boynu kırılmış. Çarpışma anında 30 kilometre hızdaymış. <gülüyor> Pardon. Evet, çarpışma anında e, 70 kilometre hızdaymış. 21 metre fren izi var. İlk frene bastığında 68 ile gidiyormuş. Tek bir şeyi değiştirelim bu senaryoda. 60 ile gitseydi otomobilin şoförü onu daha net görebilir. O da şu anda evinde olurdu. Yavaşlatmak sizi öldürmez. Takvik, yani yine Victoria Trafik kazaları önleme, kazalarını önleme komisyonu için yapılmış e, bu film. Başlığı da yavaşlamak sizi öldürmez. Ajans Graham Elburn, dinleyin. Thursday afternoon in a 60 zone. This 34-year-old motorcyclist was on his way home. It's our job to work out why he never got there. The rider broke his neck on impact here. Having crashed into this car, which was turning right. Analyzing the impact, we know he hit the car at 30 km h hour, and these marks on the road tell us that he skidded for 21 metres, having braked hard here. When he first reacted, he was doing 68. But let's change one small thing. At 60, the driver would have had more chance to see him properly. He'd have stayed in control and reached this point a moment later. The car would have cleared his path and he'd be home by now. You decide on your speed. The physics decides whether you live or die. Bugün 9 e, gün önce yani 21 Ağustos'ta Kadıköy'de bir e, motosiklet kazası geçirerek ölen İsrafil Kösenin e, anısına diyeyim e, kendisisini tanımıyorum e, Sadece bunun ne kadar önemli bir mesele olduğuyla ilgili bir program yapmak istedim e, O da buna vesile oldu Aramızda değil ama e, anıyoruz. Bir program yaptık bu vesileyle. Bu programın konusu e, motosikletlilerin trafik güvenliğiydi. Bugünlük bu kadar. Açık Radyo'da 94.9'daydık hem zeminde canlı yayında. E, çeşitli sosyal fayda reklamlarından örnekler verdik. Motosikletlilerin trafik güvenliği üzerineydi bunlar. Yayın masamızda Batağan Çetin Kaya ve yayında bendeniz Rauf Kösemen'le birlikteydiniz. Örnekler için araştırmayı Sam ve uzan Sezgin'in katkılarıyla yaptım. Program müzik önerisi ise Hande Akkan'dan geldi. Hemzemin her salı saat 16.30'da Açık Radyo'da 94.9'da olacak. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.